Elhamdülillahi <Sessizlik> Rabbil alemin ve salatu ve selam ala seyyidil mursaline Muhammed ve ala ve sahbihi ecmain Mektubat-ı Şerife derslerimizden devam ederken 1. Cildin 266. Mektubunun 262. sayfasında kalmış idik bu noktada İmam Rabbani katasallahu aruhü şami Hazretleri Allahu Teala'nın ilim sıfatı ile ilgili bazı incelikler, farklı bilgiler arz etti bize. ki derslerden gelen konuşuydu ki Allahu Teala'nın ilmi her şeye talip eder mi? Cüzi ve külli her şeyin tafsilatına alaka kurar mı? Yani Allah Teala her şeyi bilirmeye geliyor. Tabi ki her şey bilir. Peki cüziyat her e, ufak parçaya kadar ilmi bununla ilgilenir mi? Tabi ilmi ilgilenir. Allah Bülüşen Ali her şeyi diyor. Allah bilendir. O zaman tabi burada eli sünnet dışı fırkaların ya Allah'a tenzih edelim derken haşa techil etmeleri cehalete nispet eder hani ufak tefek işleri bilmez, onlara tenezzül etmez şeklindeki lafları da e, batıl olduğu anlaşılıyor. Şimdi buradaki bizi ilgilendirebilecek bir mesele biz her şeyi bildiğini zaten kabul eden ehl itikatına Sünnet itikadına mensup kimseleriz. O zaman e, şöyle bir mevzu oluyor. Ben dün hastaydım. Bugün sağlamım. Ben efendim, beş, e, benim dedem işte 10 sene evvel saydı şimdi ölü. Burada değişiklikler ol, oluyor. E, devamlı insanın her türlü hali değişiyor. Bu değişikliklere göre efendim allah Teala'nın ilmi değişiyor mu? E, diye bir soru akla geliyor. Geçen derste bunu izah etti ki allah Teala seni hem hasta biliyor, hem sağlam biliyor, hem ölü biliyor, hem diri biliyor. E peki bunlar zıt olmuyor mu? Bir adam aynı anda nasıl hem ölü olur hem diri olur, hem hasta olur hem sağlam olur denirse ona cevap veriyor. allah Teala ta ezelde tek bir inkişaf ile her şeyi bildi. Her şeyi bildiği zaman vaktine göre bildi. Efendim Şubat adam Ocak ayında bu adam hasta, Şubat'ın başında düzeldiyse onu düzeldi, bildi. Hem hasta hem sağlam bildi ama aynı gün hem hasta hem sağlam bilmedi ki. Hasta olduğun gün hasta bildi. Sonra sağlam olacağın gün sağlam bildi. Hayatta olduğun senelerde sen hayatta bildi. Sonra öldükten sonraki senelerde, kıyamete kadar ölmüş bildi. Doğmadan evvel, ana karnına düşmeden evvel, o zaman hepten yokluk aleminde bildi. Bir şeyin hem yok hem var olması aynı anda mümkün değil ki. allah Teala'nın ilminde tezat olmaz ki. allah Teala bir varlığın tüm hallerini bilir. Ama bir anda bilir. Bir anda bilir derken tek bir ilimle bilir. Tek bir ilimle bildiği için o değişmez. Değişmez ama burada zıtlık olmaz mı? Bu adamın birbirine uymayan halleri var. Bir anda onları nasıl bilir? E bir anda biliyor ama şu saatte şöyle, bu saatte böyle diyor. teferruatıyla ile bildiği için e sen aynı anda hem var hem yok olmuyorsun yani. Bunu anlatmıştık. Geçen dersin özeti buydu. Şimdi oradan devam ediyor. Kelam sıfatına da geçecek. Fettahha <gülüyor> aşikar oldu. Yani anlaşıldı. Neden nazet tahkiki? Benim şu geride yaptığım tahkikten, tahkik bir şeyin hakikatini incelemek. Yani. Hayat sıfatı, ilim sıfatı falan konuşursun, geçersin. İşte Allah'ın hayatı var, diridir, alimdir, semidir, basirdir, işitir, görür, ilim sıfatı, işitme sıfatı falan. Böyle konuşursan, geçersen, Sıbyan mekteplerinde e, çocuklara, hocaların öğrettiği gibi hayat, alim, semid, basar. Şimdi gece profesörler bile bunu bilmiyor, ayrı dava da eskideki Sıbyanların bildiğini. Ama o tahkik olmaz. Niye tahkik olmaz? Dirilik, geç. E Allah'ın diriliği nasıldır? Kimsenin diriliği ona benzemez falan. Bunları incelemezsen tahkik olmaz. İlim bilmek. E allah Teala'nın ilmi nasıl? Malumata tahalluku nasıl? İlmine tegayyür olur mu değişiklik? İşte mesela bunları incelemezsen tahkik olmaz. Biz iman İslam ilmi ilk bölümünde bunlar tahkik ettik. Şimdi Muhammed Rabbani Hazretleri burada en derin konulara giriyor. Yani i̇lm kelam kitaplarında bile bulunamayan konulara giriyor. Ama sen zaten şu anda bu seviyede değilsin. Çünkü neden bu seviyede değilsin? Sen daha ilim sıfatının ne demek olduğunu ilmi halden bile okumamışsın ki. Yani ilmi halde geçen hayat, ilim, biz orada biraz tafsilat verdik. Çok derin veremedik ama kimini yarım sayfa, kimini bir sayfa, kimini bir iki sayfa... İlim sıfatı biraz zor anlaşılır, biraz uzundur. İman-ı İslam ilmi halinden, bunların altyapısını okumadan bir adam allah Teala'nın sıfatlarını, vücut, kıdem, beka ve ahtaniyet, muhalefetü'l-l-huvâdis, kıyam nefsi. Bunları bilmeden adama kız verilmez ya. Sen de diyorsun ki ben baba oldum. Sen çocuğundan ne hayır gelir? Allah'ın sıfatını sayamıyorsun. Efendi Hazreti öyle der yani. Bunlara böyle adama kız mı verilir? Allah'ı bilmiyor. Ondan sonra Hayat, ilm, semmu, besar, irade, kudret, kelam, tekvin. Ta sıfatları bilmiyorsun. Ya bu sıfatların lukatı ne demek? Manası ne demek? Muradı ne demek? Yani İmam Havrupa burada anlattığı oradakinden çok daha derin konular. Senin hiç at yapın yoksa üst yapıyı nasıl yapacağız yani? Burada boru yok, bir şey yok, döşenmemişse burada bastık suyu bilmem ne, hiçbir yere gitmez ki. Ancak halın üstüne gelir ha buralar ıslanık kalır yani. Gideri yok. At yapın yok senin. Sen iman, İslam ilmi halindeki konuları ezbere bilmen lazım. İlk bölümünü konuşuyorum. 800 sayfayı veyahut ikinci cildini konuşmuyorum. İlk bölüm 120 sayfa. Yani, o bölümden bahsediyorum. Öbür türlü namaz meselesi olur, başına bir iş gelir, açar bakarsın. E, keşke hepsini önceden bilsen, başına gelmeden. Ayrı dava. Ama hadi teferruat çoktur. Ama imanda teferruat olmaz ki yani, Allah'ın sıfatını say, bilmiyorum. Sem'a sıfatı ne demek? Bilmiyorum. İşitmek. İşitmekle olur mu? Nasıl işitiyor? Kulakla mı işitiyor? Bilmiyorum. Kulağının kemiği var mı? Haşa. Bilmiyorum. Böyle şey olur mu şimdi? Yani İmam-ı Azam Ebu Hanife radıyallahu ne diyor? Bir adama sorsan Allah gökte yerde midir? Adam diye ki bilmiyorum. Kafir olur. Niçin? Mekandan münezzeh ettir demesi lazım. Mekandan Münezzehettir demesi lazım. Adam diyor ki, bilmiyorum gökte midir yerde. Ne demek? Allah bir yerdedir ama ben nerede olduğunu bilmiyorum. Mekan ispat etti, bak şimdi. Cık, böyle oğlum ya. Resulullah s. Peygamber e E, Beşerden midir, melekten midir? Bilmiyorum. Kafir olur diyor çünkü insan olduğunu Kur'an söylüyor. E kime gönderilmiş? Herkese mi? Mekkelilere mi? Bilmiyorum. Böyle şeylerin bilmiyorum olmaz. Ama şöyle bir şey yaptın, namazda böyle başına eş geldi. Ne oldu? Secdeyi bir kere daha fazla yaptın, bilmem Namaz bozulur mu, bozulmaz. Bilmiyorum. Ya buradan gavur olmazsın. en Enniyetine bakarsın, secdeyi bir fazla yaptın, namaz bozulur. Bir daha namazı iade etmen lazım. Tamam, iade edersin falan. Yok, şuramdan bir ses geldi, abdestin bozulur mu, bozulmaz. Bilmiyorum. E bakarsın, öğrenince abdestini bir daha tazelersin Bunun şeyi var. İzahı var, özrü var, mazereti var yani. Ama sen şimdi Allah'ın sıfatlarını bilmiyorum. Allah'ın ilim sıfatı. Allah neyle biliyor? Bizim gibi kitap mı okuyor da öğreniyor? Milletimiz seyrediyor. Bakalım ne yapacaklar sonra mı biliyor? Bilmiyorum ben bu konuları. E bu kafirdir. Çünkü ne demesi lazım? allah Teala'nın ilmi değişmez. allah Teala bizim gibi sebeplerle öğrenmez. allah Teala ta ezelde bilir. E bu konuyu bilmeden sen nasıl yapacağız kardeşim ya? allah Teala gözü var mı? Gözüyle mi görüyor? Başı var mı? Haşa. Ben bilmiyorum Allah'ın nesi var, nesi yok. Allah gö görüyor ama nasıl görüyor bilmiyorum. E bunu desek kafir olur. Allah'ın gözü var desen şekil vermiş olursun, uzun vermiş olursun, mislini ispat etmiş olursun, bize benziyor demiş olursun. E muhalefetülül havadis ne demek? O sıfatı bilseydin bütün ana noktayı anlamış olacaktır. Sonradan yaratılanlara hiçbir bakımdan benzemez. Havadis, hadiseler. Hadise, Sonradan yaratılan demek, hudüs. Sen ancak, efendim hadise deyince, olay, vaka bilmem ne zannetiyorsun. Böyle bir hadise oldu mesela, bir Türkçe'de onu olay anlamında kullanıyoruz. Halbuki hadise yani hudüs eden, sonradan meydana gelen her şeye hadis denir, hadise denir. Anladın mı? E bir şey bilmiyorsun. Ben de sana kalktım mektubat okuma. E ben sana mektubat okumadan evvel aslında da im, İslam ilmali okumak lazım. E kitabı yazdık, ananızın dili Türkçe. Parantezini koyduk, dipnotunu koyduk, üst notunu koyduk. Artık onu da okumayana yuh olsun ya. yuholsun olsun yani. Yazıklar olsun bu. Ne kız verilir, ne kız alınır ya. Yani adam Allah'ın sıfatını bilmiyor. Hadi 99 ismini ezberleyebilirsin. Ama bir sıfat, 8 sıfat ya. 1-6-1-8 sıfatı zatiye, sıfatı zübutiye yani. Bu kadar cahillik olur mu bu? Yani bu insanların hiçbir bunları bilmiyor ya. Bulmacaları çatır çatır çözüyor. 500 milyarlık sual-cevap yarışmasına katılıyor. Dünyanın ucundaki, dibinin bilmem neresindekini sorsan tak ona cevap veriyor. Allah'ın sıfatı, ilim, Allah neyle biliyor arkadaş dediği zaman. Neyle biliyor bilmiyorum, biliyor işte diyor, geçiyor. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir müslümanlık olmaz. Allah'ın sıfatlarını bilmemek asla mazeret değildir o teferruat değil ki usul meselesi yani itikada usul denir. Usul temel meseleler. İtikat temel meseleler. Şimdi fetta aşikar oldu. Neden? Münazet tahkik. Ben geride tahkik yaptım diyor. Tahkik ne demek istersen oradan geldik buralara. Ben inceledim konuyu diyor. Ne demek inceledim? Anladınız. Ne kadar iki derstir anlatıyoruz neler incelediği. Yani ben sana Allah biliyor da nasıl biliyorsa hadi geç demedim tahkik yaptım. Bu tahkik işin hakikatini ve gerçeğini meydana çıkartmak demek. Bu tahkikimi anladıysan diyor, gerideki dersleri anladıysan, o tahkikten vuzuha kavuştu. Bir şey çıktı ortaya diyor, anlaşıldı, aşikar oldu. Anlamış olman gerekiyor diyor. Neyi? Enne <gülüyor> ilmehu Allah Teala, Allah-u Teala'nın ilim sıfatı, yani bilmesi, la <gülüyor> etetarraku arız olamaz, ile ona, ne? Şaibetü tehayyüri Değişiklik şaibesi Bizde değişiklik var, her dakika değişiyor Ak bildiğimiz, yarın kara biliyoruz, iyi bildiğimizi, öbür gün kötü biliyoruz Adam bir dakika evvel bir şey dedi, onu iyi bir şey konuştu o zaman diyoruz Bir dakika sonra bir şey bu, aa bu sapıkmış ya diyoruz Çünkü neden? Devamlı bir şey duyarak biliyoruz Çünkü sebeplere dayalı Sebepler değişiyor Bizim ilim değişiyor ama bu ne oluyor? Bizdeki ilmin ilme noksanlık şaibesi getiriyor. Bizim ilmimize Kim der ki mükemmel? Her dakika değişen mükemmel mi olur? Oturmamış, istikrar yok. O zaman bizde tegayür şaibesi var. Şaibe karışıklık yani. Bizim ilmimiz karışık yani. Kimse diyemez ki safkan, halis, her şeyi bir dakikada bildi, bu adamın ilmi daha değişmez. Kimsenin ilmi hakkında bunu kimse diyemez yani. Çünkü mahlukuz, yaratılmışız. Evliya olsan ne olur? Hallamecihan olsan ne olur? Sen Allah değilsin ki aşağı. Senin ilmin değişir yani. O zaman allah Teala'nın ilmine tegayyür şahibesi, karışıklığı yol bulamaz. Ne sebebiyle? Bir tealluki ilgilenme sebebiyle neyle? Bir cüz'iyyati cüz'iyatla. Şimdi allah Teala benim karnımdaki e, efendim her şeyi bilir mi? Beynimi bilir, bağırsam bilir, e, hücrelerimi bilir, cüzlerimi bilir, parçalarımı bilir, Kılcal damarlarıma kadar bilir, neresi tıkanmış, neresi açılmış, falan filan. Bu cüziyata tahluk ediyor. Seninle sana da ilgileniyor, ona da ilgileniyor. Yedi milyar küsur insanın her zerresiyle ilgileniyor. Yani sen bile üzerinde kaç tüy var bilmiyorsun. Karnında ne var bilmiyorsun. Damarın kaç tane bilmiyorsun. Hangi damarının kaçta kaçı tıkalı açık bilmiyorsun. Hepinizde bir tıkalı var, yüzde şu kadar, yüzde bu kadar. Kimsenin damarı tümü açık değil mesela. Kim? Kendi içimizi bilmiyoruz. Ama allah Teala bütün yarattıklarının, bütün cüzleriyle, her parçasıyla ile Peki bu alaka sebebiyle o cüziyat peki değişen şeyler mi? Tabi el-mütegayyireti. Değişken şeyler. Devamlı damarın bazısı, bir de bakıyorsun, açıktı, birden tıkandı. Bak değişti. E sen bunu açık bilsen, belki bir saniye sonra tıkandı, onu bilmiyorsun bu sefer. Yeni denemar çekelim. O yeni çıktı bize. Bir zaman evvel da yoktu. Hiçbir şey bilmiyordu yani. Yeniden film çekiliyor değil mi? İlerlemiş mi, ilerlememiş mi? Niye? Bilen yok. Hep sebepler, hep sebepler. Peki bunlar değişken cüz'iyat mı? E tabii değişken cüz'iyat. Açıkken tıkanıyor, tıkanırken açılıyor. Efendim, her parça, her cüz, her zaman değişiyor. Yerin dibinde bilmem ne kadar su var. E bunun altında ne kadar su var? Diyelim ki sarnış dolu. E değişiyor. Bir de baktın su kaydı gitti öbür tarafa. Kaç ton su yok? Bir de bakıyorsun Allah Allah. Bu kuyu niye doluydu boşalmış ya? Çünkü cüziyat teferruat bunlar. Bu teferruat değişir. Devamlı değişir. Peki Mevla bunların bütün bu değişen hallerini bilir mi? E bilir. Peki bunun değişmesiyle Allah'ın ilmine bir değişiklik gelir mi? Gelmez. Niye gelmez? Allahu Teala onu ezelde tek bir ilimle bildiği için her halini bir kere de bildi zaten. Buraya dikkat. ve تُتَوْتَوْهَمُوا e, Düşünülemez. نَظِنَّةُ الْحُدُوُسِ Sonradan olma ihtimali düşünülemez. Fihi burada. Yani allah Teala'nın ilminde sonradan bir gelişme oldu. Bunu sonradan fark etti gibi bir şey asla vehmedilemez. Ne gibi? كَمَازِ اَحْمَدِ الْفَلَاسِفَتُ كَمَازِ yanlış iddia ettiği gibi zam yani yalan yanlış iddialar demek. Kim el felsefetu? Filozoflar yani felsefeyle uğraşanlar böyle iddia ediyor. Felsefecilerin görüşüne göre Allah Teala'nın ilmi değişir. Haşa ve kella. Çünkü felsefenin e, dinde yeri yok. Felsefe akıl ve mantıkla bir yere varmak, bir netice almak sanatıdır. Bazı kurallar, kuralları da koyan kendileri uymadığımı da onu da değiştiriyorlar tabii. Bazı gerek iki, iki de sekiz ediyor ama onlara göre e, dolayısıyla beşerin aklına kadar ki kasır fikirli akılla kural koyuyor. O kuralın neticesinde kayde veriliyor. E, bu böyle olursa böyle olur diyor. İşte her zaman öyle olmuyor. Mesela diyor ki ateş yakar diyor İbrahim eseramı yakmayınca çuvallıyor. Bıçak keser diyor. İsmail Aleyhisselam'ı kesmeyince çuvallıyor. Kısır doğuramaz diyor. Sare Validemiz doğurunca yüz yaşında, 120 yaşında Allah Allah nasıl oldu bu diyor ya. Akla uygun değil diyor. İşte yani bu felsefeciler böyle şeyler söylerken mesela ne diyor? Allah'ın ilmi diyor sonradan e, bazı şeyler ona ilave olur diyor. Haşa ve kella. O zaman allah Teala o şey o şey bilmeden önce o şeyin cahili olmuş oluyor. Haşa ve kella bu sefer allah Teala'e Teala'ya cehalet isnadı olur. Bu şirktir. inne <gülüyor> تَغَيُّرَ Çünkü değişiklik اِنَّمَا ancak mütasavveru düşünülür. Ne zaman? اَلَا تَقْد۪يرِ تَعَلُّكِ اِلْمِهِ تَعَالَى allah Teala'nın ilminin alakalanmasını takdir edersek, farz edersek. Neyle? Bir vahidin biriyle. Neden sonra bağda l -akhiri? Diğerinden sonra. Yani Şimdi ben, burada bu su var, biliyor muyum? Biliyorum. Buna bir ilgilendim, bildim şimdi, burada su varmış. Bak, fark ettim şimdi. Peki, aynı anda burada ne var bilmiyorum. Hakikaten ne bilmiyorum şu anda, belki de bir şey koydular oraya. Şu anda buraya bakarım. bir bir şey var ama... Şey, mendilmiş yani, kağıt mı, mendil mi bile bak oradan seçemedim, alınca. Şimdi ne oldu? Bana demin sorsaydın ki, bunun kenarında ne var? Ben bunu bilmem, hadis oldu. Sonradan bir bilgi geldi. Neden sonra? E şimdi ben burayla alakalanıyorken bunu görmemiştim. Şimdi buna baktım, ha bu su, şöyle üstü açık kalmış. Hafıza kızacaktım şimdi, niye bunun üstünü açık bıraktın diye. Sonra düşündüm ki, lan kalemi sen aldın oradan. Ondan sonra adam ne yapsın diye düşündüm, kalemi tekrar oraya koydum falan. Ha, o arada ben bununla ilgileniyordum. Şimdi burayı göremiyordum. Şimdi buraya bir baktım, oradan fark edemedim, ya kağıt mı, mendil mi? Zaten kağıt mendil gerçi ama... şimdi oradan alınca baktım, dokunma falan hep sebepler. havası kamsa duyular. Dokunarak mokunarak, bazı gözümde şimdi belki de kağıttır, çok yumuşaktır falan. Be mendil mi, kağıt mı? Hakikaten baktım, biraz görmek de yetmedi, biraz da tuttum. Dokununca falan, ha, ha tamam. Ağzını falan silebilirsin burnunu. Anladım. Şimdi ne oldu? Bu bilgi sonradan oldu. Deminki dakikada yoktu. Neden? Çünkü bir vahidin badele Birine ilgilenirken, onu bilirken, onu bilemedim. Bunu bir ilgilendikten sonra döndüm o tarafa, bununla ilgilenince de bunu bildim. Sen Allah'ın ilminde değişiklik olur mu? Olmaz. Sonradan ilave olur mu? Olmaz. Bize olur mu? Olur. Ha şimdi buradakini anlarken burayı anlayamadım. Bunu sonra bakınca ilim yeniden, yeni bir ilim geldi. O zaman ne oldu? allah Teala'nın ilminde değişiklik olması için şunu demen lazım. Eğer allah Teala her şeyi tek tek biliyorsa önce bunu ilgileniyor, bunu öğreniyor, bunu biliyor. Ondan sonra dönüyor buna Mehmet'in durumu nasıl acaba diyor Bir de Mehmet'e bakıyor namazı kaçırdı mı kaçırmadı mı diye O zaman onu da kılmış veya kılmamış biliyor Eğer dersen ki allah Teala Bir şeyle ilgilenirken öbüründen meşgul oluyor Bir şey bilirken öbürünü bilemiyor Benden ne farkı kaldı? Haşa ve kella. O zaman Sen dersen ki allah Teala bir vahidin Birine taalluk ediyor Allah'ın ilmi bir şeye Neden sonra badel ağır? Diğerinden sonra Ha, o sonralık gelirse tabi ki o zaman da ilimde de ilavelik ve fazlalık sonradan oluşur. Evet. Bizde olduğu gibi. Vema emma Ama ama ama yani Türkçe'deki ama Vema emma izâ ettiği zaman ne? İlm-u Teala Allah'ımızın ilim sıfatı. Bilkülli her şeye ama her şeye 18 bin alem Fatih Altaylı anlatıyor, ya, benim de imanım arttı yani. Tabii Altaylıdan de da benim imanım arttı niye? Kim ne derse ben oradan bir şey alırım. Dedi ya 300 bin ne dedi? Bilmem ne kadar galaksi, galaksinin içinde bilmem ne kadar, şu kadar, her birinin şu kadar, şu kadar, şu kadar. Saydı saydı, benim imanım arttı. Allahım ne büyük Allahsın dedim mesela. Peşinden de güzel bir not söyledi, bak, kafası çalışan adam çünkü zeki ya. Ne dedi peşine? Bu da bizim bildiğimiz belki de ne kadar bilmediğimiz var dedi. Onu da demek mühim idi yani. Şimdi bu noktaya geldiği zaman Allah Teala'nın bütün bunlara işte 300 milyar diyorsunuz onun içinde her birinin içinde 300 milyar şu şu kadar bu bu kadar. Ben onu bilmem. NASA çok iyi biliyormuş bu işleri. Çok iyi biliyordu. Da niye kâvur kaldı hala? Ben de onu anlamıyorum yani. Çok iyi bilen yavru olmaz ki ya. NASA niye gavur oluyor hala? Allah Teala'nın ilmi her şeye tahalluk ediyor. Bütün bu gezegenlere, meleklere, feleklere, altına, üstüne cennet, cehennem bile şu anda var. Orada da ne kadar mahluk var. Bir, bir ağacın gölgesinde 100 sene gidiliyor. 500 sene gidiliyor. O ağacın ne kadar yaprağı var? Bütün dünya sayamaz yani. Düşün bir ağaç, bir ağaç. Bir de cenneti düşün. Ne kadar ne kadar falan falan falan. Daha onlar nasaya tahalluk etmiyor yani hiç. NASA'nın falan gidip ulaşabileceği teknoloji yok hala cennet cehenneme. Bütün bunlara ilmi taalluk ediyor fi'anin vahidin tek anda. Bir anda. O bir an nasıl bir an? Basit. Basit, demeyin, basit derseniz Türkçele basit olur. Basit. Basit ne demek dedimse o an basit diyor. Burada demiyor şimdi geçen derste dedi. Basit ne demekti? parçası yok. Anne demek en ufak zaman dilimi, saniyenin, salisenin bilmem ne kadarı bize göre. Allah Teala'nın hakkındaki anne demek besiyt. Ne demek besiyt? Saniyenin üçte biri diyebilir miyiz? Salisenin bilmem ne kadarı diyebilir miyiz? Niye diyemeyiz? Çünkü salisenin, bilmem saniyenin, Rabia'nın şu kadarı dediğin anda onu nereye sokuyorsun? Zaman sisteminin içine sokuyorsun ve tüm zamandan bir parçalık veriyorsun ona. Besit ne demekti? Parçası olmayan. Besit'in karşılığı ne? Mürekkep. Mürekkep, cüzlerden, parçalardan derlenmiş. Mesela bizim saatlerimiz gibi şu andaki. Günlerimiz gibi, senelerimiz gibi. Bütün hepsinin parçaları var mı? Parçalardan oluşuyor. Değil mi? Dakika saniyelerden, saat dakikalardan, Gün, saatlerden, ay, günlerden, den, den, den, mürekkep. Topla bir araya getir. Parçala böyle. Mevla'nınkinde ne diyoruz? Besit. Ne demek besit? Cüzü parçası yok. Ne demek cüzü parçası yok? Zaman diye bir şey yok. Allah'a zaman geçmez. Gök yok, yer yok, güneş yok, ay yok. Peki, ezel öyle çünkü. hiçbir şey yaratılmamış. Ancak Allah var Celle Celaluhu. O noktada dediğimiz ...tabir ettiğimiz an diye tabir ediyoruz, ibaret darlığından yani... ...başka konuşulacak laf bulamadığımızdan an diyoruz. Bu an besit ne demek? Hiçbir zaman sisteminin cüzü ve parçası... ...değil. O zaman... ...salisenin bilmem ne kadar daha küçüğü bile... ...diyemiyoruz. Çünkü... ...zaman mefhumunu içine sokarsak... ...mürekkep olur. Halbuki andan maksat ne? Besit. Ne demek? Parçası olmayan bir an. E parçası olmayan bir an ne demek? Zaman sisteminin içinde olmayan bir an Senin benim için bunu düşünmek mümkün değil, bizde öyle bir şey olamazdık Peki Allahü Teala bir anda bildi mi her şeyi? Bildi Bütün her olacak, bitecek Yok olacak, olacak Hepsine ilmi bir anda tealluk etti mi? Etti Her şeyi o anda bildi mi? Bildi فَلَا <gülüyor> يُتَصَفَّرُوا <gülüyor> Artık düşünülemez فِي۪ <fiyye> onda اَتَّغَيُّرُوا <gülüyor> Değişiklik düşünülebilir mi artık? Niye? Ya anın parçası yok bile, o anda her şeyi biliyor. O anda her şeyi bilenin neyi değişecek daha? Her şey, ama ben ben ölüydüm, şilik dirildim. Ya arkadaş, her şeyden bir şey değil mi senin dirilmen? E ben dün hastaydım, bugün sağlam oldum. Allah Allah, bugün saate konuşman her şeyden bir şey değil mi? Biz sana diyoruz ki her şeyi bildi. Sen anladın mı Allah'ın her şeyi bildiğini? Anladım. Ne soruyorsun bana şimdi? Ya bir sene öyleydi, bir sene sonra böyle oldu, şimdi değiştim ben. Hala ne soruyor bana? Ben diyorum, yel değirmeni, o diyor ki anladık yel değirmeni, suyu nereden geliyor? Sen anladıysan yel değirmeni, daha suyunu ne soruyorsun? Her şeyi bildiğini anlamıyor musun sen? Her şey. Bütün olan biten, olacak bitecek şeylerden bir şey mi? Bir anda hiç zaman yokken, tek anda artık... Parçası yok, bölümü yok. O tek anda besit olan, cüzlerden derlenmiş olmayan bir anda her şeyi bildiğini anladın mı sen? Anladım. E şimdi sen diyorsun ki on sene sonra ben böyle olacağım ama değişti işte. <gülüyor> sen değişiyorsun kardeşim. Allah'a bir değişmiyor ki. Tek anda her şeyi bildi. E senin on sene sonra halinde her şeyden bir şeyse onu da o anda bildiyse ne değişti? Değişiklik sana bana göre, Rabbimize göre değil. İnşallah anlatabiliyorumdur. He? Artık benim anlattığımdan da anlamayan gitsin, kasımbaşadan atlasın. Kasımbaşadan atlarsa eskiden öyle derlerdi ki batmasın diye. <gülüyor> Anladın mı? Baltık ya. Aa kurtulsun diye yani. Şimdi belki biraz hareketlenmiştir. Su batabilir tabii. Ki. atlamasın tabii ki. Efendim velayet-i tasarru burada et-tegayyuru değişiklik, davel huduzu sonradan olma. Ya bir anda biliyorsa, o anın da ikinci bir anı yoksa sonradan olma kalmıyor ki Bilgi hepsine taluk ediyor Ama ben daha yokum Gel şimdikini anladım diyor bana, hala diyor ki bana ben daha yoktum o zaman diyor <gülüyor> Yahu Senin olman da bir şey değil mi? Olduktan sonra doğman bir şey değil mi? Çocukluğun bir şey değil mi? Gençliğin bir şey değil mi? Hastalığın bir şey değil mi? Sağlamlığın bir şey değil mi? Her şeyi bildi dedik ya Doğduktan sonra doğdu bilecek ha? Peki. Rahmetli Bayram Hoca öyle. Peki çok derdi. Allah rahmet etsin. Şehit hocamız kabr nur olsun. Amin. Amin. Felahacete. Artık hiçbir hacet kalmadı. Ne zaman hineycin? O takdirde yani o zaman. Ne ihtiyaç kalmadı? İlâ ispati teallukâtin. İlgilenme ve alakalanmalar ispat etmek var demeye. Öyle alakalar ki müteaddid Adetli sayılı bir, iki, üç, beş, on, yüz bin kim için lahu Allah Teala için? Yani Allah Teala'nın ilminden alakalanmalarında taatüt var mı? Sayı var mı yani alaka ilminin bir şeyle alakalanması, bir şeyi bilmek için onun bilmesinde bir iki üç denebilir mi? Onun ilminin bilme batının malumata yani bilinecek şeylere varlıklara alakadar olması. Nasıl ki ben bunu bildim burada su var, üstünde kalem var, bunu bildim burada kağıt var, bilmem ne. Ne oldu? Alakalar, benim ilmimin bunlarla alakalanmasında sayı var mı? Var. Bir, iki, üç. Bak arkamı bilmiyorum. Belki değiştirmişlerdir. Her dakika bir şey koyuyorlar mesela. Ha, aynı bu zaten epeydir değiştirmiyorlarmış. Bak anladık şimdi. Bilmiyorduk demin yani. Geldik oturduk ha buraya. Bizim ilmimizin bildiğimiz şeylerle alakalanmasında sayılar çıkıyor mu? O sayılar kadar bir şey biliyoruz değil mi? Peki allah Teala'nın ilminin ilminin bildiklerine e, teallukatı, tealluku var mı? Tealluku var. Teallukatı yok. Bir alaka var. O bir alakayla her şey inkişaf etti mi? Bir anda her şey inkişaf etti mi? Geçmiş, gelecek, var, yok, yok olacak. Cennet, cehennem, sonsuz, ebedi. Hepsini bildi mi? Bildi. O zaman ilminin bildiği şeylerle alakası var ama o alakada ikilenme, üçlenme var mı? Yok. Bak artık cevap verebilecek durumdaydınız. Dersin başında nasıldınız? Duruyordunuz bir daha böyle. Ne diyeyim diye. Çünkü ya bir sıkıntı çıkar burası itikat konusudur diye kafanız çalıştığı için atlamıyordunuz ortaya değil mi? Bak şimdi anladığınız anlaşılıyor. Neden? Yok derken böyle bir falan yapmıyorsunuz. Yok. Tamam. İlim budur. Öyle y o yaptığın anda sen şüphelendin. İtikat konularında şüphe kaldırmaz. İyi bileceksin. Allah Teala'nın ilmi sonsuzdur. Her şeye taalluk etmiştir. Bu taalluku tek taalluktur. Allah'ın ilminin bilmesi, inkişafı tek inkişaftır. Bunun anı tek andır. Bunun zaman diliminde payı yoktur. Bunun en ufak saniyeyle bile asla ilgisi alakası yoktur. Çünkü Rabbimiz hakkında zaman söz konusu değildir. O zaman müteaddik teallükler ispatına hacet kalmadı. Yani ikinci, üçüncü ilgilenme diye bir şey var demenin manası ve lüzumu kalmadı ki hatta yeküne olsun ette gayyuru değişme, vel hüdüsü sonradan belirme, nedir olsun, racihan rücu edici olsun nereye? ilatilket tilket teallukat o ilgilere, alakalanmalara rücu etmiş olsun da, la ilm", ilim sıfatına racı olmasın. Ne gibi? Onu yaptığı gibi kim? Bazı mütekellimin, kelam ilmiyle uğraşan, yani akaid ilmiyle, inanç ilimleriyle uğraşan eli sünnet alimlerinden bir kısmının yaptığı gibi. Yani yanlış yaptılar diyor. Ama niçin yaptılar bunu? Niyetleri iyiydi. Lidef'i şübetil felasifeti. Filozofların, felsefecilerin kafa karıştırmasını, şüphelerini savuşturmak için bu sefer bir yol bulalım dediler. İtikad ilmiyle uğraşan alimlerin bazısı tabii. Nasıl yol bulalım derken dediler ki ''Ya allah Teala'nın ilminde değişiklik olmaz, hudüs olmaz ama ilminin o bildiği şeyle alakalanmasında değişiklik olur.'' diyerekten işi kurtarmaya kalktılar ama iş böyle kurtulmaz ki. Sen ne evet ida esbet ne biz ispat edersek yani var dersek demekciğim neyi tahdid teallukat. Alukat Teala'nın evet alakalarının e, teaddüdünü, ilminin ilgilenmesi iki üç dört beş olur mu? Eğer dersek ki vicdan bil malumat bilinen şeyler tarafında böyle bir sayılanma var dersek bildiği şeyler de var feleû onun için olur mesahun ona cevaz olur, onu demek mümkün yani allah Teala'nın bildiği şeyler çok ilminin bana teallük etmesi hasebiyle ben birim seninle ilminin ilgilenmesi hasebiyle sen ikisin sayı var mı var? üç, dört, beş bizim bilemeyeceğimiz, sayamayacağımız kadar yarattıkları var ve bildikleri var o zaman sayı çok, onu, onu kabul ederim yani ben il Allahu Teala'nın ilim sıfatının müteallaki ilgi alanına giren bir varlık olmam hasebiyle birim. Sen ikisin. Ama Allahu Teala'nın ilminin benle alakalanması bir an senle aynı an, onla aynı an, onla aynı an. İki yok. Anladın mı? O bir anda bildi. Ama bildikleri çok olduğu için Benle sen de aynı varlık olmadığımız için 2-3 diye sayabiliyoruz birbirimizi mahlukat olarak. Anladınız mı? Şimdi diyor o zaman kelam ilminde uğraşanların bazı ne yaptı? Dedi ki ilim sıfatında değişiklik ve hadislik sonradan bir yenilenme olmaz. Tamam. Ama ilim sıfatının bildiği şeylerle ilgilenmesi tealluku bakımından 1-2-3 olur. Bu yanlıştır diyor. Yani felsefeciler hepten Allah'ın ilim sıfatı değişir dediler. Şimdi bunlar hepten dinden çıkmış. Şimdi Allah'a cahil demiş oluyorlar. Şimdi felsefeciler dediler ki Allah'ın ilim sıfatı değişir. Bir bildiğini sonra bilmez. Doğru bildiğini sonra yanlış bilir. Var olanı sonra yok bilir. Çünkü neden o var dedi? Şimdi yok o. E tamam da o benim işim yani. O Allah'a yakışır mı? Şimdi felsefeciler dediler ki ilim sıfatı değişir. Şimdi ilmi kelamla uğraşanların bazısı da ya bu şüpheyi ortadan kaldırmak için ya Allah'ın ilim sıfatı değişmez ama ilminin tealluku var, alakalanması. O alakalanma noktasında efendim bildiği şeyleriyle ilgilenirken o tealluk, ilim sıfatı aslidir, ezelidir, değişmez ama ilim sıfatının bildiği şeylerle ilgilenmesi birkaç, ne kadarsa bildiği şeyler o kadar tahattit olur, sayılanma olur dediler. Ama diyor ki ...sen allah Teala'nın ilim sıfatının bildiği şeyle, taallukunun ilgilenmesini e, birkaç tane oluyor diye kabul edersen... ...bu ne oldu? İlim sıfatının alakası bu. O zaman ilim sıfatının alakası birkaç tane olursa, bu sıfatar sonra ucu eder. Ama sen diyecektin ki diyor... ...sayılanma varsa... ...bildiklerinde var, bildikleri çok. Bildikleri çok. Deseydin, ben bunu anlarım diyor. Buna cevaz veririm. Çünkü neden? Malumat çoktur. Sonsuzdur Allah'ın bildikleri. Ne diyoruz? Ya Rabbi bildiklerinin kuşattıkları adedince salat eyle diyoruz. Bildiklerinin kuşattıkları. Ne demek? Sonsuz salavat okumuş olmak için. Kelime-i şahadet okuyoruz ya, ölülere. Adede mavese. Allah'ın ilminin kapladıkları adedince. Adet nerede var? Allah'ın ilminin adedince demiyoruz. Allah'ın ilminin kuşattıkları malumat adedince. Adet ne? Hepimiz adetiz işte. Yedi milyar kafadan insan girdi. Bilmem ne kadar cin, bilmem ne kadar melek sayısını biz bilmiyoruz ki cinlerin, melekleri. E, böcekleri kimse bilmiyor. O zaman bildikleri tarafında efendim ne var? ilgilenmesi bir taallukla hepsiyle ilgilendi ama aynı anda hem benle ilgilendi hem onunla ilgilendi hem onunla ilgilendi tabi aynı anda ilgilendi aynı anda ilgilendi dikkat et çünkü neden bizim bir duamız var dualarım kitabında ali, hadır aleyhisselam öğretti hazreti ali efendimize her namazdan sonra onu okusa o anda af olur hiçbir günah kalmaz orada ne diyor يَا مَنْ لَا اُشْغِلُوا سَمْعُنَا سَمْعِنْ وَلَا شَانٌ عَنْ İlerisi de var ama o dualar kitabında sayfa aklımda yok şimdi. Ey o Allah ki diyor, bir şeyi işitmek öbürünü duymaktan onu meşgul etmez. Bir şey yaratmak öbürünü yaratmaktan onu geri bırakmaz. Yani sana iki kişi üç kişi konuştuğu zaman hele tek tek konuşun kardeşim ben duyama anlayamıyorum. Demek durumunda kalıyorsun. En fazla duyan iki kişiyi bir anda belki duyar. Çok zeki olan iki üç meseleye belki bir anda kafayı yorar. Ama beş altı olduğu zaman dünyanın en akıllısı bile hepsini bir anda duyamaz, hepsini bir anda cevap veremez. O zaman Mevla'nın bir şey duyması öbüründen onu al koymuyor, bir iş bir şey yaratması öbüründen onu al koymuyor. Aynı anda her şeyi yaratıyor. Benim konuşmamı yaratıyor. Aynı anda senin dinlemeni yaratıyor. Aynı anda benim içimdeki dünya kadar organlarımın çalışmasına yaratıyor. Aynı anda bütün milyarlar insanın, cini hayvanların için nefes almasını nefes yaratıyor. Yani sen şimdi o zaman öyle olsa hepimiz öldük. Şey, bağlanmamız lazım, cihazlara bağlanmamız lazım. Dur sana nefes yaratayım, bunu kablosunu tak, bunu çıkart. Buna da biraz nefes verelim. Hepimiz böyle eyreti yaşardık. Aynı anda yaşıyoruz. Allah yaratıyor nefeslerimizde yaşıyoruz da. O zaman Mevla'nın ilmi de yaratması gibidir. Nasıl ki yaratması aynı anda hepimize yaratıyor. Onu anlıyorsun. Bildiği her şeyi bir anda biliyor diyorum. Niye anlamıyorsun? Anladın mı şimdi? Peki sayı var mı? Sayılanma var. Nerede var? İlim sıfatında yok. İlim sıfatının ilgilenmesinde yok. Nerede var? İlim sıfatının ilgilendiği yerlerde var. İlgi, i̇lgi alanı. İlim sıfatının ilgi alanı ne? Ne varsa hepsi Allah'ın bildiğidir. Yoksa onu yok bilir, varsa onu var bilir. Var olanların var olanların tümü Allah'ın malumatıdır. Öyle mi? Yok olanları da bilir mi? Bilir. Hiç var olmamış olanları da bilir mi? Var olsaydılar ne tip ve ne şekil olacaklarını da bilir mi? Ha, hadi bakalım şimdi. Bizim akıl da durdu, beyin de tıkandı. O zaman ne yapmamak lazım idi? Ee, ilmi kelamcıların bazısının yaptığı gibi hani Allah'ın ilim sıfatını tenzih edeyim, koruyayım, kurtarayım, felsefecilerin şüphelerini def edeyim derken hani ilim sıfatı aslidir, ezelidir ama Sonra o bildiği şeyle ilgilenirken o ilgilenmesinde birkaç tanelik olabilir dememek lazım. İlgisi de sayı yok. İlgilendiği şeylerde sayı var. Anladınız değil mi? Çok da zor bir şeydir. Aslında çok kolay bir şeydir. Ama mektubatın Arapçasını, çevirisini, tercübesini bize bizim kırık manası diyor, canımı çıkarıyor. Onun yüzünden hocalara da yarıyor herhalde. Bu şekilde de konuşup da bunu derleyip toplamak müşkildir. Ama Allah kolay ederse kolay. Ve kezalike yine böylecedir. Kelam-u Teala. Şimdi geldik Allah'ın kelam sıfatına. Yani konuşma sıfatı var mı Allah'ın? Celle Celal. Ve kellem Allah Musa, teklima Allah Musa konuştu diyor. Kelleme konuştu. Kelam var. Peki. Peki. Geldi anlaşın. Allah'ın kelamı nedir? Vahidun. Tekdir. Allah, Allah Besitun. Yine besit. Ne demek besit? Parçası olmayan bir anda bütün kelamlarını buyurmuştur. Allah, Allah. Kur'an ne kadar evvel indi? 1400 sene evvel. Nereye indi orada? O nereden indi? Birinci kaç Yoksa Kur'an 1400 sene evvel yok muydu? Vardı. E peki geriye gidelim. Birinci kat semadan evvel neredeydi? Levh-i Mahfuz'daydı. Levh-i Mahfuz ezeli midir? He? Son karar? Levh-i Mahfuz ezeli değildir. Levha çünkü. Levha nasıl ezeli olacak? Levha, tabii çok büyük bir levha. Alemlerin alan bir levha ama levha yani. Mahluktur. Mahluk olduğuna göre yaratılmışsa sonradandır. Peki levh-i Peki Kur'an levh-i önce de var mıydı? He? Vardı tabii. Levh-i yokken ne vardı? Kelam sıfatı var mıydı? Kelam sıfatı ezeli midir? He? Helal olsun yani bayağı. Teklemiyorsunuz ha. Kelam sıfatı ezeli midir? Niye sıfat zattan? Ayrılmaz. Bizde ayrılır mı sıfat zattan? Ayrılmaz olur mu? Ortadan ayrılır. <gülüyor> Adam 10 sene evvel zır cahil. Zil zurna sarhoş. Şimdi ne oldu? Efendim müttekil oldu. Sıfatı değişti sıfatı. Sarhoşluk gitti. Müttekilik geldi. Cahillik gitti. Alimlik geldi. Mesela sıfatlar hep ayrılıyor. Mevla'dan ayrılır sıfatları? Ayrılmıyor. E, kelam sıfatı ondan ayrılmadığını göre. Zatı ezelidir evveli yok. Kelam sıfatı da ezelidir evveli. Yok, evveli yoksa Kur'an'ın evveli var mı? Siz diyorsunuz ki Kur'an'ın bir adı vardır Anadolu'da. Nedir o? Kelamı kadim. Allahü Teala nedir? Kadimdir. Ne demek kadim? Ezeli demek. Evveli yok, kıdem. kıdem. Hani sen diyorsun ya, askerde mesela falan kıdem muteberdir, kıdemli. Kıdemli başçavuş falan bile var. Kıdem yani önce. Bir önce gelen kıdemli oluyor. Kıdem. Kıdemli. Kadim ne demek? Önce yani. Peki Allah'a dediğin zaman kadim ne demek? En önce. Ne demek yani en önce? Hiç başı yok, başlangıcı yok. Çünkü yok olduğu zaman yok. O zaman ne oldu? Ezeli. Motoru yakmadan anla yani. Şimdi kadim, ezeli, evvel yok. Sıfatları da ne oldu? Ezeli. O zaman Kur'an-ı Kerim'e ne diyoruz biz? 1400 sene evvel indiğini biliyoruz ama Kur'an'a biz ne diyoruz? Kelamı kadim. Evveli olmayan kelam. Halbuki 1400 sene evvel indiyse, evveli var. O nüzülü 1400 sene, bize gelişi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalbi şerifine indirilmesi. Yoksa kelam sıfatı tektir, ilim sıfatı gibi birdir, onun parçalanma söz, söz konusu değildir. Allahu Teala bütün kelamlarını tek anda hepsini birden buyurmuştur, ezelde. Ama hangi ümmet gelecek, hangisine ne gönderilecek, onu zaten ilim sıfatıyla bilmiştir. Bütün buyurdukları da zamanı geldikçe gereken yerlere indirilmiş ve gönderilmiştir. Anladınız mı şimdi? Peki. Şimdi neshi inkar eden zırvalar, Ali Rıza Demircan gibi, İslamoğlu gibi, o Mehmet okuyan gibi efendim, e, görüşleri savunanlar, neshi yok, nereden tutturmaya çalışıyorlar? Ya Allah diyorlar, önceden bilmedi mi ki, sonradan niye değiştiriyor? Madem öyle baştan derdi. Halbuki hepimiz biliyoruz ki 17 ay kıble ne tarafaydı? Mescid-i Eksa'yaydı. Sonra fevelli mescid mescidil haram bütün mihrapların üstünde yazan ayette hadi şimdi döndür yüzünü mescid-i harama çevir buyurdu. E bu nesih değil de nedir? E şimdi sen bunu nasıl inkar edersin? Resulullah Efendimiz bunu yaptı. Bütün sahabe 17 ay buraya kıldı. Sonra döndü tam ters tarafa geliyor. Medine'de, Mekke'de Uyan tarafı vardı. Medine'de tam ters tarafa geliyor. Böyle kıldıklar. Döndüler böyle kıldılar. Bu ne sıktır? Peki sen nasıl dersin ki Allah onu bilmiyor muydu da baştan niye yapmadın da sonra? E bu kavur lafı. Bunu kafir der. Allah onu bilmez olur mu? Bilmiyor muydu? Biliyordu. Ama ne biliyordu? 17 ay böyle döndüreceğim. 17 ay sonra böyle döndüreceğim diye biliyordu. Neden? Hikmeti vardı. Bunun bu hikmeti vardı. Bunun bu hikmeti vardı. O hikmeti de biliyordu. Biz onu bilmiyorsak değişiklik bize göredir. Nesih bize göredir. Allah'ın ilminde sil baştan var mı? Değişiklik var mı? Yok, Bilmiyordu da ya bu Mescid-i Aksa tarafına döndük ama tutturamadık. Tutmadı bu iş bari bu tarafa döndüreyim diye değişiklik olur mu? E o zaman nesri inkar eden Allah'ın ilmini inkar ediyor. Çünkü neden? Allah'ın ilmi onu da biliyordu bunu da biliyorduysa Allah'a değişiklik yok ki. Anlıyor musunuz şimdi? Birçok meselede İmam Rabbani Hazretleri burada sana anahtarı veriyor. Anahtarı aldın mı her kapıyı açarsın sana anahtarı veriyor kelamı da neymiş tek bir kelam besitun tek anda ve ve teala yüce rabbimiz mütekellimin konuşucudur el kelamil vahidi tek kelamla buyurmuş nereden bu kelam başlıyor midel ezeli geri gitsen başı yok sıfat çünkü zatı gibi ezelden başlıyor ilel ebedi sonsuza kadar gidiyor sonu yok ne gibi zatı gibi Kelam sıfatı zatından ayrılmaz. Zatının sonu yoksa sıfatlarında sonu yok. Fe'in emran bir emir mi var? Eski ümmete geçmiş ümmete Adem Aleyhisselam'a, bizim ümmete bizden sonraki yani nesillere bütün emirler işte namaz kılın, zekat verin bize göre dersek Kur'an'daki akımu, atu, fenaşin neşet edicidir minunake. Tek kelamdan gelmiş. Ve tenmenniyen evet ve nehyen alt satıra gittim, üsteyinden geçtim. Yasaklama var. Ne diyor? İşte e, zina etmeyin. Efendim. Öldürmeyin. Yasak var. Fenaşin neşet etmiş ey zayine minunâke tek kelamdan. Şimdi sana böyle yeni gibi geliyor ama Mevla Ezel'de bunları buyurdu. Bir bildirme varsa bildirme mesela kıyamet zelcelesi çok büyük olacak falan. Gökler yarılacak. Bir, bir şey bildiriyor bize. O bildirme fenaşin Femehucun alınmıştır Reza bin Yine ezeldeki kelamdan. Bunlar ezelde buyuruldu. Ve en bir şey sorma varsa bilgi talep etme. teze et bu nereye gidiyorsunuz kullarım? Hani bilmediği bir şey sormuyor da hani böyle bir soru gibi bir şey var. Ey yine ezeli kelamdan. Ve temenniyen temenni varsa temenni mesela. Ey kullarım şöyle yapın şöyle. Yani ben size vaz ediyorum. Laallahu belki dönerler. Hani ola ki. Var Kur'an'da çok. Umulur ki bütün onlar femustevadun Efendim Elif yanlış oradaki dün olacak e, femustevadun istifade edelim şey alınmış minhunak yine ezeli kelamdaki dan alınma ve internetciyen e işte bir umma var şeylerle işte, um ki ve ve hatta işte Yasin de diyor yaletekavmi yalet Habib bin etchar di ah keşke kavmin bilseydi Allah Teala onu Habib bin etchar mi bildi Habib İsa Aleyhisselam'ın havarileri dönemi şuradan geri gitsen 2000 senelik bir tarih Antakya'daki olay Habibi etcar olayı işte keşke benim kavmim bilseydiler doğruyu anlasa temenni ediyor öldükten sonra vaz eden zat öldükten sonra vaz eden zat Habibi etcar. peki bu temenni bu teretçi bunlar nereden geliyor hepsi Allah'ın ezeli kelamından geliyor demek ki dünya kurulacak Antakya olacak Habibine çar olacak İsa Aleyhisselam gelecek havarileri olacak onun kavmi işte onlar onu öldürecekler. O da böyle diyecek. Bu 2000 sene evvel dendi diye. Mevla bunu 2000 sene evvel Habibine çar deyince mi duydu? O demeden ne diyeceğini biliyordu. Onu şehit edeceklerini biliyordu. O zaman ne oldu? Kur'an'daki sözlerin hepsi kelamı kadim oldu. Madem Mevla bize nakletti bunu ama Mevla buyurdu ki şu Nuh Aleyhisselam'ın kavmi şöyle yaptı. Bunun tarihi belli. Git geri 5000 sene dersin. Ama Mevla bunun bilmesi ve buyurması Nuh Aleyhisselam'ın kavminin ne yaptığı, tufan olduğu, tandırdan su çıktığı bu çıktığı 5000 sene evvel ama madem ilmi ezeli, kelamı da sıfatıdır ezeli, yani bunların hepsi nerede buyurulmuştu zaten? O bir anda parçası zamanı kaydı kuydu olmayan yani kaydı derken, levh-i kaydını kastetmiyorum. Kaydı demek bir şeyle bağımlılığı yok yani. Kayıtlı değil. Sınırlı değil demek istiyorum. Ee, yoksa yazılmış yazılmamış demek istemiyorum. Yazı da sonradan. Allah'ın ilmi ezeli. Ama yazısı bilmesi manasında ezeli, levh-i sonradan olduğuna göre, levh-i kayıt altına alması sonradan. Çünkü o kayıt, melekler Oluyor. Melekler görüyor. Elev-i falan. elevi i yaratılıyor. Bunlar sonradan. Ama orada yazılanın bilgileri ezeli. Anladın mı? Ve cemi'ül kütübil <gülüyor> münezzeleti. Allah'ın indirdiği bütün kitaplar. Vessuhu <gülüyor> fil Gönderdiği bütün sayfeler. İbrahim Asam'a, Suhuf, Şis Aleyhisselam'a, sayfeler. Hepsi. Varakatün <gülüyor> bir yaprak sayılır. Min zâkel kelamil besîti o parçası olmayan, kelam sıfatı var ya, tek sıfat. O sıfatın varakası gibi. Yaprağı olmaz. Fein Tevraten, Tevrat mevzubah ise, fehiyyeu müntesehatun, istinsak edilmiş yani nüshalenmiş, alınmış. Minhu, o kelamdan. Vein İnci incili söz konusu edersek, fe minhünâke, o da o ezeli kelamdan ahizün alıcıdır. ney suvaral elfazı. o indirildiği lafız, telaffuz edilen harf ve ses kalıplarını Suretini kelamı ezeliden almış. Ve in zeburan, zeburu konu edersek, fe min ezeldeki tek kelamdan mesturun yazılmış. Ve in kuranen, kuranı dersek, fe münezzelun indirilmiş min hunake, Allah'ımızın ezeli kelamından tenzil edilmiş. Bizim anlayacağımız şekilde harfe sese, kalıba dökülerek bize ulaşmış. Burada bir şiir alıyor ve bitiriyor. kelamu mevlânel ilahi. Le kelamu Mevlana el Mevlana. yüce Mevla'mızın kelamı. El öyle Mevla ki el ilahi ilah olan Mevla'mızın kelam. Vahidun tektir. Hakka ne demek? Hakikatte gerçekte tektir. Bir de hakikaten tektir yani. Şimdi bu masada tektir dersin ama bir parçalarını bunu milyon çıkarırım ha bundan. Hakikaten tek ne demek? Parçalanması söz konusu değil. Velakin lakin fin nuzuli inişinde ne vardır teaddüda inişinde sayılanma başlar ne demek 6666 ayet sayı girdi mi 104 kitap girdi mi 4 büyük kitap 100 sayfa bu sayılar nerede indikten sonraki dönem kelam-ı ilahi de sayı var mı anladınız gitti Allah Teala bu itikadiyle ölmeyi nasip eylesin o sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve Selamet teslimen kesirun hamdülillah rabbil âlemin